Üçüncü bölüm. İlmi ve kalbi helal, haram ve mekruhlarda ölçüler. İnnel halale beyinun ve innel harama beyinun. Ve beynahuma umurun müştebihatun. La yağlemuhunne kethirun minen nasi. Femen itteka şubuhati, fe kad istabraa lidinihi ve arıdihi. Ve men veqa'a fi şubuhati, veqa'a fil harami,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 Beden hepsi bozulur. Dikkat edin, o da kalptir. Görülüyor ki, bedenle işlenilen haram ve mekruhlar, ibadetler yahut bedene verilen cezalar, hasılı maddi bütün hareketler kalbe bağlanmıştır. Son son, zahiri şeriat esas itibarıyla kalbe bağlanmaktadır. Eğer insanın kalbinde şeriat hakim olmazsa, Hakimin kalbine hükümran olan nefs, toplumun bütün hareketlerinde hükümdar olur, rol oynar. Bu itibarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yukarıdaki hadisi şerifte zikredilen bütün hususları kalbe bağlayarak, dikkat edin, gerçekte bedende bir parça et vardır. Salah bulursa, beden hepsi salah bulur. Ve bozulduğu zaman, beden hepsi bozulur. Dikkat edin, o da kalptir, buyurdu. Helal ve haram konusunu ele alan bazı müellifler, kalbi ve ruhi olan haramları nazarı itibara almamışlardır. Veyahut asrımızdaki toplumlar, cemaatler, işi maddeleştirip, insanları da robotlaştırarak sadece zahire bakarlar. Dört cihetle bu hatadır. 1. Görüldüğü gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem azalardan meydana gelebilecek meşru ve gayri meşru'u yani helal ve haramı kalpteki hisse ve niyete bağlamıştır. Bunu anlayan ashab radıyallahu anhum işe kalpten başlarlardı. Hatta ashab kalbi işlere o kadar önem verirlerdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cennet ve cehennemden bahsettiği zaman, ashab, şuurlarında ölümü istihzar ederek, gözleriyle müşahede eder gibi, cennet ve cehennemi kalben müşahede ederlerdi. Nitekim, Hanzala radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda, kalbiyle müşahede etmiş olduğu şeyleri, ondan ayrıldıktan sonra müşahede etmeyince, Nifaktan korktu. Huzursuz olunca, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en yakını olan Ebu Bekir radıyallahu anha gitti. Ona, Ya Ebu Bekir, Ben kendimi münafık görmeye başladım. O kadar gözümden düştüm ki. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda birçok şeyleri müşahede ettiğim halde, ehlime döndüğümde hayatıma dalıp, yakaladığım şeyleri kaybediyorum. Bu nifak değilse nedir ya? Hazreti Hanzala radıyallahu anh'ın ruhundan merkezlenmiş marifetullahın semeresi olan korku, Ebu Bekr da sirayet etti. Vallahi ben de öyleyim dedi. O halde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidelim. Derdimizi arz edelim. İkisi beraber Süratle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek yüzleri sararmış, yürekleri titrediği halde bir ağızdan dediler. Ya Resulallah! Cennet ve cehennemden bahsettiğiniz zaman öyle oluyoruz ki gözümüzle görür gibi kalbimizle cennet ve cehennemi müşahede ediyoruz. Çoluk çocuklarımıza dönünce değişiyoruz, unutuyoruz. Hayatımıza ve cismani lezzetlerimize dalıyoruz. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ederek, hayır dediğiniz gibi bu nifak değil buyurdu. Nitekim, Müslim, İbn-i Mace, Tirmizi ve İmam Ahmed'in tahriş ettikleri Hazreti Hanzala'dan gelen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ya Hanzalat, lo kuntum kma tukunun gndi, lcafapetkumu melaketu ala fursikum, ou ala Ey Hanzala, huzurumda oldunuz gibi olsaydınız, elbette melekler yataklarınızın üzerinde, yahut yollarınızda sizinle musafaha ederlerdi. Ey Hanzala. Bir saat ve bir saat ve bir saat. Hadisi şerifteki bir saat ve bir saat ve bir saat diye tercüme ettiğimiz sa'atun ve sa'atun ve sa'atun kelimeleri dammeyle okunduğu gibi fethayla da okunur. Birinci okunuşa göre ruhunuz ve kalbinizdeki korku ve sevgi galebe çaldığı zaman Hayatınıza dönerek kalbinize bir saat istirahat vardır. Bu takdirde, Sa'atun, mahzuf mübtedanın haberi olur. Bir saat huzurdur, bir saat hayattır demek olur. İkinci okunuşa göre, Maddi hayata dalma size galebe çaldığı vakitte, Bir saat huzuru talep edin. Bu takdirde huzuru talep edin demek olur. Doğrusu bir saat öyle, bir saat böyle çalış demektir. Bu kelime bazı hadislerde üç, bazı hadislerde iki kere tekrarlanmıştır. Neticeyi meram, ne büsbütün huzuru talep etmek, ne de büsbütün dünyayı talep etmek doğrudur. Mademki insan ruh ve bedenden mürekkptir, o halde bir saati zikir ve huzuru talep etmeli başka bir saatte şer'i izin olduğu kadar hayatına dalmalıdır. Şu halde asrımızdaki müslümanların kalbi amelleri berkenar edip şeriatı maddeleştirmeleri ve müslümanların robotlaşmaları muazzam kusurdur. O halde zahiri şeriate önem verdiğimiz kadar batini yani kalbi şeriate de önem vermek gerekir. 2. Bütün iradeler, azimler kalbe bağlanmıştır. Onun için kalbe nazaran haram ve mekruhları bilmek, müminin birinci vazifesidir. Mesela iman kalbidir, niyetler kalbidir. Hatta kalbi inanç ve niyet olmaksızın ibadet merduttur. Böylece ihlas kalbidir, Allah sevgisi kalbidir, müminlerin sevgisi kalbidir. Bunlar hepsi farzdır, terki küfür veyahut masiyettir. Böylece küfür haramdır, şirk haramdır, riyakarlık ve gösteriş haramdır. Allah Teala'nın rahmetinden ümit kesmek haramdır. Allah Teala'nın azabından emin olmak haramdır. Bunlar dahi kalbi amellerdir. Kalpten bahsedilmesi zamanında asri yazarların bu sofiliktir, tasavvuftur, meşayih müminleri uyuşturuyor, tasavvuf uyuşturucudur, cihat gerek gibi sözleri mesnetsiz, su yüzünde samandan yapılmış bir yığın halinde bina gibidir. Aya, cihadın başlangıcı kalpten değil midir? Zikirsiz, kalbi izansız cihad, cihad değil robotlaşmaktır. Çünkü ilahi kelimetullah'tan başka gayelerle gayrimüslimler de propaganda yapar. Davalarını bildirir ve üzerinde çarpışırlar. Bu da cihad. Ama iki cihad arasında dağlar fark var. Müminin cihattaki amacı, Allah Teala'nın rızasını kazanmak, uhrevi saadete ulaşmaktır. Kafirin cihadı ise, mücerred dünya hayatının idame ettirilmesidir. Bu itibarla, kalbe nazaran haram ve mekruhları bilmeyenin, değil cihadı, birçok ameli batıl olur. 3- Kalbi ve ruhi hususlara riayet edilmezse, nifak hükümran olur. İhlas bozulur. İmana sirayet ederse, küfür ve şirk tahakkuk eder. Çünkü gizli şirk, Allah Teala'dan başkasını onun gibi sevmek yahut ondan korktuğu gibi gayrından korkmaktır. Zikrin nurundan başkasıyla bu şirk yok olmaz. Nitekim, Müslimin tahricinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem velledi nefsi byedihi, لو تدومون على ما عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكه على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلته ساعه وساعه وساعه Nefsim kudretiyle yaşayana andolsun eğer siz huzurumda bulunduğunuz hal üzere ve zikirde devam etseydiniz, şüphesiz melekler yataklarınızda ve yollarınızda sizinle musafaha ederlerdi. Ve lakin ey hanzala, bir saat onu, bir saat bunu talep edin ve bir saat buyurmuştur. Demek zikir ve ibadet üzere devam etmek de cihattır. Kalbi çalışmalar uyuşturucu değildir, emredilmiştir. 4- Birçok muasırlar, nifakla mudara, tevazuyla hacalet arasında fark etmezler. Bu da kalbi bilgilere ve vazifelere ihtimam etmedikleri içindir. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları ashabına beyan etmiştir. Zahiri olsun, batını olsun bütün ameli, hatta kalbi hareketleri, kalbe gelen varidatı birbirinden tefrik etmek elzem vazifedir. Mesela Allah Teala'ya tevekkül, kalbi ameldir, farzdır. Sebeplere dayanmak, Allah Teala'dan başkasına güvenmek haramdır. Bu ikisi dahi kalbidir. Evet, kalbi amellere ihtimam gösterilse ve Allah Teala'ya gereğince tevekkül edilse, Allah Teala'nın perde kılmış olduğu sebeplerden ümit kesilirse, iktisadi hayat içinde çok faydalıdır ve rızkı bollaştırır. Demek ki bazı insanların, tarikate girsem, zikre dalsam, ilim okusam, fakir kalırım diye zannetmeleri korkunç bir kusurdur. Avam şöyle dursun da, vaaz ve nasihatte bulunanlar dahi, bu gibi hususlarda bilgisizdir. Evet, tevekkül rızkı bollaştırır. Nitekim İmam Ahmed, Tirmizi, i̇bn Mace ve hakimin de tahriç ettikleri Ömer bin Hattab'dan gelen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُلِهِ لَرَزَقَكُمْ kama يَرْزُقُ الطَّيْرَ teğudû himâsan ve terûhu eğer gerçekten siz Allah Teala'ya hakiki itimadla tevekkül etmiş olsaydınız kuşlara rızık verdiği gibi size de rızık verirdi sabah aç gider ve akşam tok döner binaen aleyh